Daha ilk notalarda tarotun üzerinde yatay biçimde zümrüt yeşili, yüzükten küçük sekiz ışık halkası belirdi. Kendisiyle gözle görülür hiçbir bağları yoktu. Üç milimetrelik bir renkte alana egemen incecik aylalar olarak ikişer ikişer gidiyor... Kartın tüm alanını dizgesel bir biçimde bölecek olan eş biçimle 8 düşsel karenin odağını belirliyorlardı. Felicite tarotun içine gizlenmiş, gizemli ve yumuşak başlı uygulayıcıları arkasından sürükleyerek 16 ölçüsünü durmamacasına yeniledi. Aylalar çok keskindi, güçlü bir yeşil aydınlık doğuruyordu. Ezgi yalnızca kendisinin yaktığı anlaşılmaz ateşi durmamacasına canlandırır gibiydi. Kantor Kantorel'in birden söylediği bir söz üzerine yumuşak torbadan süslü bir çerçeveyle çerçevelenmiş bir tablo çıkardı, doğ-doğru Siles'in bakışlarına sundu. Ay Volon imzalı ve derinliği insana çarpan tuvali görkemli bir biçimde aydınlatmaktaydı. Bir Afrika dekoru içinde kara ırktan genç bir dansçı kadın adımını sağda belli başlı önderleri arasına yerleşmiş yabanıl bir hükümdara doğru atarken başının tepesinde ve açık ellerinin üzerinde her biri ince piramit biçiminde yerleştirilmiş ağır bir yerli meyve toplamı içeren üç sepeti ayrı ayrı tehlikeli bir denge durumunda taşımaktaydı. İri bir kırmızı Meva kazayla sol eldeki yığından ayrılarak dansçı kadını dehşet içinde bırakıyor. Hançerleri ellerinde iki zenci cellat öldürme devinileriyle kendisine doğru atılıyordu. Tüm yapıtta ender görülür bir güç vardı. Çengi'nin gözlerine verilmiş ürküntü anlatımı çok yüksek bir yoğunluk derecesine ulaşıyordu ama özellikle meyveler bunca natürmortun ünlü yaratıcısının özel yeteneklerini ortaya koymaktaydı. Tuvalden dışarı çıkıyorlardı ve yere inerken düşen meyve göz kamaştırıcı bir kırmızılıktaydı. Birdenbire sileyiz boğuk bir iniltiyle bakışlarımızı kendine çekerek korkunç bir bunalıma düştü. Dehşetten büyümüş gözlerini, şaşmaz bir biçimde tabloya dikmiş, soluğu kesik, yüzü kasılmış korkudan hırlıyordu. Kantorel bu beklenmedik belirtileri gözle görülür bir sevinçle inceledi. Sudanlı kadının çıplak kolunu kaldırarak bize dehşetin etkisi altında tüylerinin diken diken olduğunu gösterdi. Felisite şimdi elleri yarı kapalı, tapınağa toplanmış ve biraz yuvarlaklaşmış on parmağının en ucuna götürüyordu. Müzikli tarotun hemen yanında aynı el. Ezgiyi söylemeye kaptırmıştı kendini. Tarotta da sürekli fortissimo olarak ezgiyi sürdürüyor, yaşlı kadın aylaları kıvılcımlar saçan gücü içinde tutuyordu. Kantorel onu yatay olarak açılmış iki eliyle tutmaktan da geri durmadan, gözleri tablonun hep aynı noktasına dikilmiş Sleys'in koluna aşağıdan bakmak için başını eğdi, ağır bir inişle az önce ak tozun gizlediği deri bölümünü bir köşe aylasına dokununcaya dek yaklaştırdı. Onun gibi bakarak deride göze görülür bir acı olmadan, kan da çıkmadan, parlak yeşil çemberi tabanını oluşturacak bir koni biçimi alarak derin bir oyuk oluştuğunu gördük. Az sonra bu deliğin tepesinden kırmızı bir kabarcık tapınağın üstüne düştü. Kantorel bunu utkulu bir ünlemle karşıladı, Sudanlı kadının kolunu azıcık kaldırdı, yatay durumda hafiften yerini değiştirdikten sonra da bıraktı. Aynı ayların yukarısında, birincisinin azıcık uzağında, şimdiden yarıda, Yarı yarıya büzülmüş yeni bir oyuk da bir kırmızı kabarcık sağladı. Birbirine benzer birçok işlemler hızla birbirini izledi. Usta bilmecemsi düzenine bağlı olarak Parasels'in plasesinin kapladığı alanın sınırlarını geçmeden sürekli biçimde kesinlikle dikey çıkış ve inişlerle sürekli olarak tarota koşu tutulan karakolu kullanarak Sileis'in derisinde şurada burada oyuklar açıyordu. Hepsi birbirine benzeyen koni biçimi çukurlar, her biri bir kırmızı kabarcık çıkardıktan sonra iz bırakmadan usulca kapanıyor, kırmızı kabarcık aynı yeşil aylanın tam odağından geçerek kartın üstüne düşüyordu. Kantorel, Wallo'nun tablosunun hala Sudanlı kadına isimlemekte olduğu ölümcül korkudan kaynaklanan geçici küçük ölüm olgusundan yararlanmak ister gibi ivecen davranıyordu. Kabarcıklar uzun yığın biçiminde tapınağın ortasında toplanıyordu. Sekiz yeşil aylası gene de parlarken hiç tınmadan yankıları Felicite'nin sürekli baştan aldığı izlekle yanıtlamakta, da hep aynı biçimde ateşliydi. En sonunda Kantörel hemen bırakmak üzere Sileis'in kolunu açarak deneyin sonunu belirledi. Sileis, Lük'ün hemen kılıfa koyduğu trajik tuvalı göremeyince, sinir nöbetinin bastırdı bastıracak gibi göründüğü anda dinginliğine yeniden kavuştu. Felicite birdenbire şarkıyı kesmiş olduğundan Tarot şaşırıp kalmış, Ezgi'yi boşu boşuna rehbersiz sürdürmeye çalışıyordu. Başlanmış müzik tümcesinin akışını yeniden yakalayabilme yolunda boşuna çabalardan sonra gene eski senfonik tuhaflığı içine düştü ve aylalar söndü. Kantorel ırmağa doğru yürürken bizlerden gelecekteki tanıklığımız açısından gözlerimizi bir an bile kırmızı kabarcık topluluğundan ayırmamamızı rica etti. Bizler de kendisini izledik önlemlilikle, on parmağının ucunda yatay olarak tapına tutan Felicite'nin ardından gidiyor, uysal bakışlarımızı sürekli tapınağa çeviriyorduk. 50 adımın sonunda kıyının kayalıkları önüne gelince ustanın isteği üzerine ötekiler hep kabarcıkları gözetlerken her birimiz sırasıyla oldukça uzun bir kav fitilinin varış noktası olarak bir ocak deliği gibi duran küçük yapay bir oyuğun kesin boşluğunu saptamak durumunda kaldık. Felicite bundan böyle sessiz olan tapınağa uygun yerde istenen yönde eğerek tüm kabarcıkları minik mağaranın dibine boşalttı. Kantorelde fitilin serbest ucunu ateşledikten sonra ''Yakında bir patlama olacağını bildirdi. Bizi önlemlilikle az önce bıraktığımız masaya dek getirdi. Burada kav ağır ağır yanarken üstad sabırlı olmamız için bize aşağıdaki olguları açıkladı.'' Bir sabah Marsilya'nın güzel sokaklarından birinde büyük saatçi Frankel'in camekanının ardında yandan sergilenmiş bir yastı saat görünce sıfır kalınlıkta bir kapaklık içinde karmaşık bir mekanizmanın açık varlığı karşısında şaşkına dönen yaratıcı felisite gösterilerini sıkıştırma yönteminin aşırı bir uygulamasına dayalı gizlenme bir çekicilikle zenginleştirmek istemişti. Her gün kullanmakta olduğu kime eski tarot kartları içeriden varlığının anlaşılması olanaksız, ince Öncecik bir müzik aygıtıyla donatılınca ön bilisel döngülerine, havaların doğasına ve dizemine bağlı değerli yeni ögeler sağlayacaktı. Ama izlenen amacın gerektirdiği gibi dünya dışı güçlerin büyülü bir edimine bağlanabilmesi için müziğin ister istemez uyanık gözlerin çabucak sezi vereceği bir manevradan sakınmak için kendiliğinden başlayarak her türlü olağan parçayı dışarıda bırakan bir tür rastlantısal tutarsızlık göstermesi gerekiyordu. Falcı kadın çalmada dilediği gibi sürekli beklenmediklik ve kendiliğindenliği ancak kartın içine kapatılmış canlı yaratıkların verebileceğini düşünmüştü. Oturduğu çatı katının beş kata aşağısında tozlu bir dükkanda sayısız döküntü kitaplar alıp kelepir fiyatına satan yaşlı kitapçı Bazir oturuyordu. Felicity bazı bazı kendisiyle komşuluk eden bazire gitmiş, tasarısı için böceklere ilişkin bir kitap istemişti. Yaşlı adam kendisine güzelce resimlenmiş birkaç böcek bilim incelemesi vermiş, o da bunları rahat rahat karıştırmıştı. Değişik araştırmalardan sonra Felicity zümrüt böceğine rastlamış, bu böcek bedeninin aşırı düzlüğüyle dikkatini çekmişti. Resmi çerçeveleyen kısa bir yazıya göre zümrüt böceğinin Orta İskoçya'ya özgü bir bitki olan Kaledonya gülünün asalağı olan Pirjelen geceleri bazı bazı kesintili bir ışık verme yeteneği vardı. Işık hiçbir noktada ona dokunmadan kendinden yukarıda tüm varlığına koşut olarak bir tür yeşil ayla yaratırdı. Doğal durumda ak olan böcek ışık olgusu sürdüğünce ailesinin yardımıyla adını haklı çıkaran zengin bir zümrüt rengiyle donanırdı. Ne yapacağını bilemeyen Felicity, hiç kuşkusuz ince bir engele karşında parlayabilecek olan bu aylanın mucizemsi bir biçimde bir kartın üzerine gelişiyle çarpıcı fal sonuçları sağlayacağı düşüncesinin çekimine kapılarak biçimi de amaçlarına tümüyle uyan zümrüt böceğinde karar kılmıştı. Felicite, Bazir'in tecimi için her büyük merkezde eski kitap sağlayıcısı bulunduğunu bildiğinden böceklerini sağlamak konusunda ona başvurmuştu. O da Edinburgh'daki temsilcisine yazdı, temsilci kendisine her biri Tay Vadisi'nden toplanmış ve bir zümrüt böceği sürüsü taşıyan birer Kaledonya gülü içeren altı toprak saksı yollamıştı. Felicite bunalım içinde düşlenen harikayı yalnızca ince mekanik sanatının ustasının gerçekleştirebileceğini düşünüyordu. Saatçi Frankel de heyecanlanmış, daha sonra yararlanmak istediği düşüncenin yalnız kendi iyiliğinde kalması karşılığında bedava yardımda bulunmayı önermişti. Pazarlık sonuçlandırılmış Frankel, çalışmalarını yönlendirmek için zümrüt böcekleri isteyince altı Kaledonya gülünden biri kendisine verilmişti.